Aûzu billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. İnnel hamdelellâhi nahmedu ve nestaînuhu ve nestaferu ve naûzu billâhi ve seyyiât Men ve men yudlil felâh Ve eşhedü illallah ve Muhammeden abdühû ve Fe inne ve hayrül hediye hedi Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem ve şerrül umuri muhtesasatuha ve kullu muhtesasatin bid'a ve kullu bid'atin dalale ve kullu dalaletin fînâr Salihin şerhinde mücahide babına geçtik. Konuyla ilgili olarak İmam İm Nevevî İm İm İm İm İbrahimullah bazı ayetleri zikrediyor. Bunlardan ilki Ankebût Suresi 69. ayet. Meali Bizim uğrumuzda cihad edenleri, mücahede edenleri elbette kendi yollarımıza eriştireceğiz. Hiç şüphe yok ki Allah iyi davrananlarla beraberdir, muhsinlerle beraberdir. Müzzemmil suresi 7. ayetinde Rabbinin adını an, bütün varlığınla ona yönel buyrulmuştur. Hicr 99'da ve sana yakın yani ölüm gelince kadar Rabbine ibadet et buyrulur. Zilzal 7. ayetinde kim zerre miktarı hayır yapmışsa onu görür. Müzzemmil 20. ayetinde kendiniz için önden yani dünyadayken ne iyilik hazırlarsanız Allah katında da onu daha hayırlı ve mükafatı daha büyük olarak bulursunuz buyrulur. Ve son olarak Bakara 273. ayetinde hayır yolunda yaptığınız her harcamayı Allah muhakkak bilir buyrulmuştur. Müellik bu bölüme cihat, mücahede adını vermiştir. Cihat, insanın nefsiyle ve başkalarıyla mücadele etmesi anlamına gelir. İnsanın nefsiyle mücadelesine gelince bu en zor işlerdendir. Başkalarıyla mücadele de ancak önce nefisle mücadele edildiğinde yapılabilir. Kişinin nefsiyle mücadelesi onunla şu iki hususta mücadele etmesiyle olur. İbadetleri yapmakta ve günahları terk etmekte. Çünkü ibadetleri yapmak da, günahları terk etmek de, Allah'ın kendisine kolaylaştırdığı kimse dışında her nefse ağır gelir. Dolayısıyla onunla mücadele bir zorunluluktur. Özellikle de hayırlara rağbeti az ise. Çünkü insan nefsine hayırlar yaptırmakta büyük zorluk çeker. Nefisle mücadelede en önemli husus, ibadetleri ihlaslı yapmada mücadeledir. Zira bu çok önemli ve zor bir iştir. Hatta seleften birisi, Nefsimle ihlaslı olması için uğraştığım kadar hiçbir şeyle uğraşmadım demiştir. O yüzden ihlasla kalbinden La ilahe illallah diyen kimsenin mükafatı cehennemin ona haram kılınmasıdır. Fakat bu ne zaman olur? Bu çok zor bir şeydir. Zira ihlas mücadelesi nefse en ağır gelen şeylerdendir. Kişi insanlar yanında gözde sevilen ve sayılan biri olmaktan bu abid, ibadet ehli biridir şu şu güzel hasletlere sahiptir denilmesinden hoşlanır. Onun için şeytan insana bu kapıdan girer ve onu insanlara gösteriş yapmaya yeter. Nebi Aleyhisselatü Vesselam kim amellerini göstermeye çalışırsa Allah gösterir. Kim işittirmeye çalışırsa Allah işittirir buyurmuştur. Yani birisi riyâ diğerine sum'aat deniliyor. Yani işittiriyor. İnsanların görmediği bir yerde ibadet yaptığında da bunu duyurmak suretiyle işittirir. Yani göstermeye çalışırsa Allah gösterir. İşittirmeye çalışırsa Allah işittirir. Bu bir cezadır. Allah'tan bir karşılık alamayacağına bir cezadır. Yani şeyde geldiği gibi kusadiste geldiği gibi, İhlas hakkında gelen Hadis'te sen insanlar sana şöyle şöyle desinler diye bunları yaptın ve insanlar sana bunu dediler. Dolayısıyla kişi göstermek için veya duyurmak için herhangi bir ameli yaptığında Allah onu duyurur. Kimleri amaçlıyorsa Bunlara duyurur ki karşılığını dünyada alsın, yani buna ne güzel, salih bir insan, abid bir insan, ihlaslı bir insan desinler, Allah'tan alacağı olmaz. Çünkü yine Ebu Hureyir radiyallahu anh'tan gelen düva etti. Ben ortaklardan en müstani olanıyım buyuruyor Allah Azze ve Celle. Kim benim için işlediği amelinde ortak edinirse, bana ortak koşarsa onu o amel ile baş başa bırakırım, benimle bir alakası olmaz diyor. Evet, Allah böyle bir kimsenin riyakarlığını insanlara bildirir ve durumunu ortaya çıkarır. İnsanın nefsiyle cihad edecek huslardan biri de oruç gibi meşakkatli ibadetlerdir. Oruç nefse en ağır gelen ibadetlerdendir. Kişi alışkın olduğu ve sürekli yaptığı yeme, içme ve cinsel ilişki gibi, gibi şeyleri terk eder. Bu yüzden Allah'ın kendilerine kolaylaştırdığı ve hafiflettiği kimseler dışında herkese ağır geldiğini görürsünüz. Mesela bazı insanlar... Ramazan ayı geldiğinde sanki sırtlarına büyük bir yük binmiş gibi olurlar. Çünkü oruç onlara ağır ve zor gelir. Hatta bazılarının bu ayın gündüzlerinden nasibi gün boyu uyumak, gecelerinden nasibi de onları faydasız şeylerle geçirmek olur. Halbuki e, gündüzü oruçla geçirirken gecesi ibadette değerlendirilmesi gereken zamanlardır Ramazan ayı. Nefisle mücadele etmeye gerektiren uslardan biri de cemaatle namaz kılmaya nefsi alıştırmaktır. Birçok insanı namazı evinde kılmak kolay gelir. Camide cemaatle kılmak ise onun için çok meşakkatlidir. Onun nefsiyle mücadele halinde görürsünüz. Şunu da yapayım, şu işimi de bitireyim der. Böyle diye diye cemaatle namazı kaçırır. Cemaatle namazın kişinin ağırına gitmesi onun kalbinde nifakın bulunduğunu gösterir. Bunun delili Nebd aleyhisselatü vesselamın şu hadisidir. Münafıklara en ağır gelen namaz yatsı ile sabah namazlarıdır. Bunların sevabını bilselerdi, sürnek de olsa mescide gelirlerdi. Bunu Bukhari ve Müslim rivayet ederler. Bu da nefisle mücadele etmeyi gerektirir. Haramları terk etme konusunda nefisle mücadeleye gelince insanlara terki ağır gelen nice haramlar vardır. Bazı insanlar haramları yapmaya alışır ve onları terk etmek ona ağır gelir. Buna iki örnek verelim demiş İbn-i Hüseyin Rahimullah ilk olarak burada sigarayı zikrediyor. Bu da kendisinin sigaranın haram olduğuna inanmasından dolayı. Burada bir paragraf buna ayırmış. Şu bilinmesi gerekir ki Allah Azze ve Celle Nahil suresi 116. ayetinde işte dilinizin alıştığı, alışa geldiği şekilde şu helaldir, şu haramdır demeyin buyuruyor. Biz bu halde bu paragraf şöyle bir tersine çevirelim. Terk edilmesi gereken en önemli ve nefse ağır gelen şeylerden birisi Dilin geldi şu helaldir, şu haramdır diye fetva vermektir. Yani Allah'ın kitabından, Resul'ün sünnetinden bir delil olmadıkça herhangi bir şey için haram veya helal denilemez. Sıgara bu konuda insanların dillerini en çok serbest bıraktığı şeylerden birisi. İnsanların çoğu buna böyle diyor. Bakın Allah Azze ve Celle kendisinin indirdiği dışında hükmedenlerin ya kafirler ya zalimler ya fasıklar olduğunu bildiriyor. Sigara'ya haram diyenler Allah'ın indirdiğinden başkasıyla hükmederek bunu söylüyorlar. Doktorların söylediğiyle. Doktorların söylediği Allah'ın indirdiği değildir. Kaldı ki doktorlar kendi aralarında da ihtilaf halindedirler. Faydasını söyleyen doktorlar da var. Yani tabipler de var meselemiz bunun faydası ya da zarar değil. şeri hükmü olduğundan biz buraya şöyle gireriz. Allah Azze ve Celle Enam suresi 116. ayetinde yeryüzündekilerin çoğunluğuna uyarsanız sizi haktan saptırırlar ve onlar ancak zanna uyarlar. Sadece saçmalarlar buyuruyor. Yani insanların çoğunluğunun buna haram diyor olması dinde bir delil değildir bir. İkincisi vahye gelince Ebu Derda radiyallahu anh'den Bezzar, Darekutni Beyhaki ki bir isnatla rivayet ediyorlar. Şeyh Elbani Es-Saiha da bunu sayı olduğunu, rivayet yollarıyla sayı olduğunu belirtiyor. Ebu Derdar radıyallahu anh'den gelen rivayette Allah Resulü aleyhisselatü vesselam Helal, Allah'ın kitabında helal kıldığıdır. Haram, Allah'ın kitabında haram kıldığıdır. Allah Teala'nın hükmünü belirtmediği şeyler, hakkında sustuğu şeyler ise affedilmiş şeylerdir. Allah'ın affını kabul ediniz buyuruyor. Sonra, Meryem Suresi 64. ayetini okuyor. Rabb'in unutucu değildir. Bakın bu yine Ra'd Suresinin 41. ayetinde. Vallahu yahkumu, wa la hukmihi. Allah hükmeder onun hükmü üzerine söz söyleyecek kimse yok. Allah bu meselede hükmetmiştir. Yani helali belirtmiş, haramı belirtmiş ve sustuğu şeyler var. Unuttuğundan dolayı değil. Neden terk etti bazı şeyleri? Bakın bunu da Ebu Sâlebi el-Huşeni radıyallahu anh'den yine e, hakim, taberani ve başkaları rivayet ediyorlar Hasan bir isnatla. Şöyle buyuruyor Allah Resulü aleyhisselatü vesselam Allah bir takım sınırlar koydu. Bunları aşmayın. Bir takım farzlar kıldı. Bunları zayi etmeyin. Bir takım haramlar belirledi sizin için. Bunları delmeyin. Bazı şeyler hakkında unuttuğundan dolayı değil. Size rahmet olarak sukut etti. Onların hükmünü belirtmeyi terk etti. Bunları da araştırmayın. Yani bir yasaklama var. Araştırmayın. Allah azze ve Celle'nin bu affettiği, terk ettiği şeylerin hükmünü de araştırmayın. Tirmizi, İbn Mace, Hakim, Beyhaki ve Taberani Hasen bir isnatla Selman radiyallahu şöyle rivayet ediyorlar. Allah Resulü ve vesselam'a peynirin hükmü, yağın hükmü ve kürkün hükmü soruldu. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam buyurdu ki, helal Allah'ın kitabında helal kıldığıdır, haram Allah'ın kitabında haram kıldığıdır. Bunun dışında unuttuğundan dolayı değil, ümmetime rahmetinden dolayı sustuğu şeyler vardır. Bunlar da affedilmiş, size affedilmiş şeylerdir. Bunları kabul edin buyuruyor. Yani yine bu konuda İbn-i Abbas radyalanmadan ee, Enam suresinin tefsirinde de bir, e, ayetin tefsirinde de e, bir rivayet geliyor. Hakkında sekut edilen şeyler affedilmiştir. Evet, dolayısıyla bu mesele yani şeriatın, Allah Azze ve Celle'nin kitabında veya Rasulü diliyle sünnette gelenler dışında helal ve haram tayin etmeye kalkanlar Allah adına söz söylemeye çalışanlardır. Terk edilmesi gereken belki en önemli şeylerden birisi bu haramdır. Allah'ın hukukunu aşmaktır. Allah adına hükümde bulunmaktır. Helal haram hükmü Allah Azze ve Celle'ye aittir. Rasulü diliyle açıkladığı sünnete aittir. Diğer bir örnek, birçok insanın müptela olduğu, bırakmaları onlara zor gelen bir şey de sakalı kesmektir. Sakalı kesmek haramdır. Çünkü Allah Resulü aleyhissalatü vesselam, mecusilere muhalefet ediniz, müşriklere muhalefet ediniz, sakalları uzatıp bıyıkları kısaltınız buyurmuştur. Rivayetin bazı tarihlerinde mecusilere muhalefet edin, onlar sakallarını kısaltırlar, siz serbest bırakın buyurur. Dolayısıyla sakal kısaltmak da haramdır. Birçok insan nefsine yenik düşüp sürekli sakalını keser. Bilemiyorum sakal kesmekle ne kazanıyor. Üst üste birikip Allah korusun imanını zayıflatan günahlardan başka bir şey kazanmıyor. Çünkü Ehli Sünnet ve Cemaat'in itikadına göre günahlar imanı eksiltir. Böylece sakal kesen kişi imanını zayıflatan günahlar kazanır. Oysa sakal kesmek ne dinin e, dinamizmini dinamizmini artırır e, ne de sağlığına bir fayda verir. Böyle yapınca hastalıklar ondan uzak oluyor değildir. Ancak buna alışmıştır ve bırakmak da ona zor gelmektedir. Öyleyse insan emirleri yapmada ve yasakları terk etmede nefsiyle mücadele etmelidir. Ki bu konuda Allah yolunda cihad edenlerden olsun. Allah kendi yolunda cihad edenlerin mükafatını şöyle açıklıyor. Bizim uğrumuzda, bizim yolumuzda cihad edenleri elbette kendi yollarımıza eriştireceğiz. Hiç şüphe yok ki Allah muhsinlerle iyilik edenlerle beraberdir Bu nefisle mücadele ile ilgiliydi Başkalarıyla mücadeleye gelince bu da iki çeşittir Biri ilim ve beyanla mücadele Diğeri silahla mücadele İlim ve beyanla mücadele Münafıklar, küfre girmiş bidatçiler gibi kimseler gibi Müslüman adını alan ama aslen Müslümanlardan olmayan kimselere karşı yapılır Çünkü bunlara karşı silahla savaşmak mümkün değildir Bunlar Müslümanmış gibi, bizdenmiş gibi gözüküyorlar. Onun için bunlarla ilimle ve gerçekleri beyan etmek suretiyle cihad ederiz. Allah Teala TB 73. ayetinde Ey Nebi, kafirlerle ve münafıklarla cihad et, mücadele et ve onlara karşı katı ol. Onların yurdu cehennemdir, orası ne kötü varış yeridir buyruluyor. Ayette belirtilen kafirlerle cihad silahla, münafıklarla cihad ise ilim ve beyanladır. Nebi Aleyhisselatü Vesselam etrafında bir takım münafıklar olduğunu biliyor, onları tek tek tanıyor. Ancak onları öldürmüyor. Öldürmeler için izin istendiğinde ise Muhammed arkadaşlarını öldürtüyor demesinler diye reddediyordu. Sallallahu Aleyhi Sua. Bukhari ve Bu Müslim rivayet etmişlerdir. Yine İslam sancı altına gizlenen münafıklarla da silahla savaşmayız. Bilakis ilim ve gerçekleri açıklamayla savaşırız. Bu yüzden Müslüman gençliğin ilmi birçok ilim yuvasında olduğu gibi yüzeysel değil, derin ve sağlam şekilde öğrenmesi şarttır. Oralar zihinde yerleşmeyen, yüzeysel bilgiler öğreten ve etiket, diploma almak için gidilen insanların bulunduğu yerlerdir. Yani İbn-i Saymin burada, işte camiat İslamiye denilen İslam üniversiteleri işte Suğuda okumaya gidiyor. E, bildiği varsa onları da e, terk edip cehaletle dolmuş olarak geliyor. Oysa hakiki ilim Kalple yerleşen ve insanda bir meleke haline dönüşen ilimdir. Onun için bu kimselerin önlerine gelen meselelerin çoğunu kitap, sünnet ve sahih kıyastan nasıl çıkartacağını bildiğini görürsünüz. Burada yine İbn-i kıyası da, yani sahih kıyas dedikleri şeyle de burada bir yol gibi sunduğunu görüyoruz. Kıyasın sahihi batılı olmaz. Yani kıyas dinde reddedilmiştir. Az önce e, zikrettiğimiz ayet, ayet kıyasa da reddeder. La muatibe li hükmihi. Yani onun hükmü ardından söz söyleyecek yoktur. Din tamamlanmışsa artık kıyasla insanlar ne hükmün peşindeler? Yani din tamamlanmıştır. Dinin hükümleri tamdır. Aleyküm ve rahmetullah. Nebi Aleyhissalatu vesselam da ümmetin 73 fırkaya ayrılacağını, bunların en şerrilerini reyleriyle kıyas yaparak haramı helal helali haram sayanları olacağını bildirmiştir. O halde biz burada sayı kıyas demeyiz. Yani kıyasın sahih olanı diye bir şeyden bahsetmeyiz. Bilakis kıyas batıldır. Fakat ne vardır? Yani bunun bunların sayıh kıyas diye kastettiği şey aslında e, kıyası celi de derler buna. Biz bu kıyas tabirine karşıyız. Ama kıyası celi dedikleri şeye karşı değiliz. Kıyası celi veya sayıh kıyas diye anlattıkları şey aslında delaletün naastır. Yani Nas'ın delalet ettiği şey. Şimdi Kur'an ve sünnetin Nas'ları ya mantukuyla bir, bir şeye delalet eder veya mefhumuyla delalet eder. Veya bazen mefhumu muhalifiyle delalet eder. Nedir bunlar şimdi? Mantuğu birebir lafızla gelendir. Mesela de ki Allah birdir. Yani bu açıktır. Ee, buradan başka bir yola çıkılmaz. Yani açık. Bir de mefhumu vardır. Mesela Nas'da bir şey gelir. Buradan zımni manaları, ilim ehli istinbad ederek e, bu neticeye varır. İşte bunların sayı kıyas e, dedikleri kapsama giren şeyler aslında bunlardır. Bunun kıyasla bir alakası yoktur. Mesela Kur'an ve sünnet bir şeyi illet olarak yasaklamıştır. İlleti yasaklamıştır. O illeti barındıran ne varsa o e, illeti taşıyan şeyin hükmünü alır. Buna sayı kıyas demişler. Biz kıyas tabirine karşıyız böyle bir şeyle. Mesela sarhoşluk veren her şey haramdır diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Yani sarhoşluk veren, kişinin şuurunu kaybettiren her şey haramdır. Bunun adı ne olursa olsun. Cin olsun, bira olsun veya başka bir şey olsun. <gülüyor> Değil mi ki sarhoşluk veriyor. İsmen, biz bunu aramayız, illeten ararız. Ama bunlar bu kıyası bir yol olarak edindikten sonra bu sefer şöyle bir yola gidiyorlar. İlleti bu sefer kendileri tespit etmeye kalkıyorlar. Mesela Allah Azze ve Celle bir şeyi ismen haram kılmış, domuzu mesela. Domuzu ismen haram kılmış. O bir pisliktir buyuruyor. Şimdi burada araştırma yapıyorlar. Diyorlar ki domuz neden haram kılmış olabilir? İşte şu sebepten dolayı. Hikmet uyduruyorlar. Mesela surette olduğu gibi. Geçen derste açıkladık. Suret neden haram kılmıştır? İlletini kendileri çıkarıyor. Bu illet bulmadığı zaman sureti helal sayıyorlar. Allah Azze ve Celle bu illete binaen haram kılmıyor ki bunu. İsmen sureti haram kılmıştır. Yani mesela ee, Allah Resulü aleyhissalatü vesselam kurbanlık hayvanlarda işte kulağına, gözüne iyice dikkat etmemizi emretti diyor Ali radiyallahu anh. ve şunları kurban etmememizi emretti. Yani yasakladı bunları kurban etme yasakladı. Neyi? Kulağı önden delinmiş, arkadan delinmiş, yuvarlak delinmiş, enine boyuna delinmiş, yarılmış. Bunları kurban etmeyi yasakladı. etmememize emretti. Şimdi buradan illet uyduruyor. Diyor ki, işte onlar diyor, o zamanlar diyor, işte putlara adamak için bunlara bu hayvanların kulaklarını deliyorlardı falan filan. Şimdi böyle bunun için yapılmıyor, başka bir sebebi için yapılıyor. O halde kulağa delilmiş hayvanı kurban etmemize sakınca yok diyor. İşte biz böyle kıyaslara karşıyız. Eğer illet, illet de illeti mensuysa, illeti mensusa illeti diye bir şey var. İlleti mensusa naslarda illet belirtilmiş. Az önce sarhoşetri ilişkilerde söylediğimiz gibi. İllet naslarda belirtilmiş. Bu illeti hangi eşya taşıyorsa biz ondan uzak durmakla mükelleviz. gayri gayrimensusa ise illeti müstemmita da derler buna. İstimbat edilmiş illet. Biz bunu reddediyoruz. Mesela Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam dört tane madde sayıyor. Şu şu isimleri Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam yasakladı. Semure bin Cündüp radyalarına rivayet ediyor. Dört tane isim sayıyor. Ben diyor beşincisini söylemem Allah Resulü sadece dört tane isim söyledi diyor. Sen kıyas yap. Kıyas yap. Bu dört isme benzeyen, şu isim şuna benziyor. Aynı kökten gelme, aynı manaya geliyor. Tak bunu da haramlar kapsamına al. İşte bu illeti müstembita. Biz bunu reddederiz. Bununla helal haram hükmü konmasına karşı çıkarız. Veya Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam altın altından mislimisine, gümüş gümüşle mislimisine, arpa arpayla mislimisine, tuz tuzla mislimisine, hurma hurmayla mislimisine diyor. Sen buraya nohutla nohutla misli misli nedir, mercimekle mercimekle misli nedir diye eklersem ya nas getirirsin veyahut da sözün reddedilir. Ama maalesef bunu yapıyorlar. İşte bunlar da buna kıyas edilir diyor. Mercimek de diyor. Mesela iki kilo mercimek, bir kilo mercimekle değiş tokuş yapıldığında arada verilen fark faizdir diyor. Biz bunu söyleyemeyiz. Çünkü hadiste dördü sayılmış veya beşi sayılmış. Hadiste sayılan neyse, naslarda sayılan neyse biz orada dururuz. Ve şu ayeti tekrar düşünürüz. Allah Rabbin unutucu değildir. Bir, Rabbin unutucu değildir. Rabbin dileseydi bunlar teker teker açıklardı. Veya Resulü dilinden şöyle de diyebilirdi. Aciz değil. Beyan de da aciz değildir Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Fasih konuşurdu. Diğer yiyecekleri de bunun gibi. Böyle. Diğer yiyecekleri böyledir diyebilirdi. Ama böyle dememiş. Arpa arpayla, hurma hurmayla, tuz tuzla demiş. Şeker şekerle dememiştir. Diyebilirdi değil mi? Diğer bütün yiyeceklerde bunun gibi hesaplanır. Bunun gibi aynı hükümdedir diyebilirdi. Bunun Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam söylemiyor. Kim söylüyor? Falanca alim, filanca alim bunlar dinde delil değil. Rey dinde değil, delil değildir. Kim Rey'i dinde delil sayıyorsa o yoldan saptırıcı bir şeytandır. Kim olursa olsun. Allah'ın dini vahiyden ibaret. Sen Rabbinden vahiy edilene uy, başka dostlar edinip de onlara uyma. Ar Arap Suresi 3. Ayet. Yani bizim uyacağımız sadece vahidir. İlim elinin bu e, istimad ettiği şeylerde de kuralı bilirsek, yani menheci bilirsek, kim hata etmiş, kim isabet etmiş, bu da net olarak ortaya çıkar. Öncelikle şunu bilmemiz lazım, biz ümmi nebinin ümmi ümmetiyiz. Biz hesap, kitap, ince detaylar, işte kıyasın incelikleri, şunlar bunlar, bunlarla mükellef değiliz. Biz Allah'a kullukla mükellefiz ve bu kullukta örnek olması için, her konuda örnek olması için Allah Azze ve Celle Resulünü göndermiş. Resulü dilinden neler sadır olmuş? Yasak veya emir olarak, ibadet olarak, fiil olarak edep olarak bunların hepsinde biz o Rasulü örnek almakla mükellefiz. O Rasulün sözü üzerine söz söylemek, Allah Azze ve Celle'nin sözü üzerine söz söylemek ise işte bu ümmetin ittila edildiği, imtihan edildiği, nefsinin hevasıyla mücadele etmesi gereken uslardan birisi. Kendi nefsiyle mücadele ettiği gibi işte şu rey ehliyle de, mezhep ehliyle de, kıyas ehliyle de mücadele etmesi üzerine vacip olan cihatlardan birisi. Çünkü bu dini saptırmada bizim din için, mesela Allah'ın kelimesinin en yüce olması için savaşmamız Allah yolunda cihattır. İster bu beyan cihadı olsun, ilimle yapılan, isterse silahlı cihadı olsun. Şimdi, dolayısıyla bugün silahlı cihadı ön plana almaya çalışanları da reddederiz. Hangi sebeple? Silahlı cihadı bugün gündeme getiren insanlar şu sahih dine sahip değiller ki, siz Allah'ın hangi kelimesini yücelteceksiniz? Sizin yüceltmek istediğiniz Ebu Hanife'nin yüce kelimesi, İmam-ı Azam dediğiniz, başka, Allah'tan başka tazim ettiğiniz şahısların kelimesini yüceltmek, İmam Malik, İmam Şafi gibi beşer cinsinin sözlerini yüceltmek. Hayır, biz sadece Allah Azze ve Celle'nin kelimesi yücesin, O'nun vahiy yücesi için savaşacaksa, ilk önce bu din bizim elimizde olmalı ki, bu din yücelsin diye savaşalım. Batıl dini yüceltmek için, Allah'ın dininde olan unsuru kullanıyor. Cihad diyor, cihadı kullanıyor ama batıl bir dini yüceltmek için kullanıyor bunu. Yücelteceğimiz şey Allah'ın dini olacak. Ne zaman ki Allah'ın dini dine dinilir. Bu ümmet münafıkları püskürtür, bertaraf eder. Münafık dediğimiz, La ilahe illallah diyen ama Allah'ın kitabına uymayan, Kur'an-ı Kerim Allah'ın kitabıdır, Allah'ın kelamıdır diyen, ama o kelamın emrettiği, yasakladığı şeylerle alakası olmayan, Muhammedun Resulullah diyen, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın Resulü'dür diyen, ona Rabbi tarafından vahyedilmiştir, o korunmuştur diyen, ama ona ittiba etmeyenlerdir münafıklar. Yani Resul olarak kabul ediyor, Allah'ın kitabını kitabı olarak kabul ediyor, ama içeriyle hiç alakası yok. Yani Yahudiler bunlardan biraz daha mert. Hristiyanlar bunlardan biraz daha mert. Onlar açıkça küfrediyorlar ama şunu söylüyorlar, Muhammed Allah'ın Resulü'dür sallallahu aleyhi ve sellem. Ama bizi bağlamaz, biz ona tabi olmayız. Bunlar biz tabi olmayız da demiyorlar ama olmuyorlar. Ve bunu tabi olmamayı yol edinmişlerdir kendilerine. Yani Muhammed ve Vesselam'ın getirdiğinden başka bir şeyi, bidat dediğimiz unsurları kendilerine din edinmişler, yol edinmişlerdir ve kendileri uyarıldıkları zaman sünnet ile uyarıldıkları zaman yani Allah Resulü'nün getirdiği budur dediği zaman alternatiflerini çok güzel verirler. Evet senin dediğin doğru. Doğru diyor. Tamam. Yani senin dediğin sünnet. Tamam. Bu doğru. Allah Resulü'nün yaptığı da bu. Ama bizim şartlarımız bunu gerektiriyor diyor. İlk fırkalarda böyle sapıttılar. Yani harcilik, mürciğe Mutezile, Eşarilik, Maturidilik bunlar niye sapıttılar? Tamam Allah kitabında işte Arşa istiva etti diyor. Doğru diyor. Ama diyor, şimdi diyor, birisi diyor, Allah'ın kitabında mesela Allah'ın eli ifadesini okursa, Allah'ın kelamı ifadesini okursa bizim kelamımız gibi zanneder diyor. Tevile kalkıyor. Yorumlara giriyor. Bu yorumlarla bu e, kelam sıfatını, istiva sıfatını ve Allah Celle'nin diğer sıfatlarını tamamen iptal ediyor. Ondan sonra bunların davet ettiği, din adına davet ettiği, mesela Hristiyan davet ediyor, güya Müslüman oluyor bu. Hangi dinin Müslümanı? Cehmilik dininin Müslümanı. Hangi dinin Müslümanı? Mürciyelik dininin Müslümanı. Yani bu ümmet içerisinde münafık yoktur. Ne kadar günah işlerse işlesin, imanına zarar vermez. Namazı terk etse bile Müslümandır. Oruç tutmasa bile imanına hiçbir halel gelmez diyen insanların davet ettiği bir din. Fethullahçılar, Hristiyanlar davet etmiş, Müslüman olmuşlar. Hangi dinin Müslümanı bunlar? Allah'ın Resulü ile gönderdiğini Müslüman değil. O halde bunlar acaba İslam'a fayda mı sağlıyorlar, zarar mı veriyorlar? Yanlış bir dini İslam adına din edinmelerine mi sebep oluyorlar? Batıl yollarla İslam'a çağırıyorlar. Suretle, müzikle, hatta kadınları kullanarak vesaire vesaire. Avrupa'da bu işi yapanlar çok. Hatta Selefilik adına yapanlar var bunları. Bunlar acaba Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam'la gönderildiği dine giren Müslümanlar mı? Yoksa tahrif edilmiş, uydurulmuş, İslam'dan başkalaştırılmış bir dine giren Müslümanlar mı? İlk fırkalar bundan sapıttı dedik. Neden sapıttı? Bakın eşariler, matürkiler diğer bidat fırkaları içerisinde en ehren görünenleri. Bunlar dediler ki tamam Selefin yolu en selametlis. Onlar Allah'tan ve Rasul'den gelene teslim oldular. Yani ilerisin gerisin pek Araştırmadılar. Allah gülmek, ayak, el, bunun gibi sıfatları zikre diyorsa biz böylece iman ederiz dediler. Selef böyle yaptı. Bunu itiraf ediyorlar. Doğru diyor. En güzeli o. O daha selametli. Ama bizimki ilmin ve hikmetin gerektirdiğidir. Neden? Çünkü diyor bizim asrımızda e, Yunan kitapları, e, felsefecilerin kitapları tercüme edildi. İnsanların akıllarına değişik şekiller şeyler gelmeye başladı. Biz işte Kur'an'da geçtiği gibi, sünnette geçtiği gibi iman edersek, aynen bu şekilde iman etmelerini söylersek sapabilirler. Kardeşim sen Allah'ın dininin kemale erdirildiğine inanmıyor musun? Mevcut haliyle kamildir bu din. Mevcut haliyle kamildir. Rabbin unutucu değildir senin yapacağın, din adına yapacağın açıklamayı, eğer açıklanması bu şekilde açıklanması gerekiyorsa Rabbin yapardı, Rasulü diliyle yapardı. İnsanların en hayırlarının sahip olmadığı bu akide, bu ameller, bu ahlaklar, edep tarzları, üsluplar nasıl dinden olabiliyor? Bakın insanlar bunu din ediniyor artık. Zamanın şartları bunu gerektiriyor diyorlar. Bu 3. asırda, 3. asırda başladı. Mesela vahdedi vücudu düşünün. Hulul, iddiat düşüncelerini düşünün. Hicri 3. asırda ortaya çıkmış bir düşünce. Hal, Hallacı Mansur ile çıkmış bir düşünce. Hallacı Mansur zaten saptırıcı bir zındık, ayrı bir şey. Ama ona aldananlar, bunu böyle dine dinenleri düşünün. Niye buna sahip oluyorlar? Böyle bir düşünce sahip oluyorlar. Getiriyor önlerine ayet. Mesela attığın zaman sen atmadın. Fakat Allah attı. Bunun gibi ayetleri getiriyor. Bunu vahdedi vücuda dayanak yapıyor. Şimdi bu zaman erinin şöyle düşünmesi gerekmez miydi? Şayet bu ayetlere bu şekilde inanılması gerekiyorsa, neden sahabeler böyle inanmadı? Onlar batıl üzerine mi inandılar? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam neden vahdedi vücuttan bahsetmedi? Neden böyle bir itikata açıklamadı? Eksik mi bıraktı? Kim Resulün bir şeyi eksik bıraktığını iddia ediyorsa, Allah'a iftira etmiştir. Hakka suresine bak. Hakka suresinde denilir ki, şayet bizim Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'e bildirdiklerimizden bir şeyi gizleyecek veya çarpıtacak olsaydı sağımızla şah damarını alıverirdik diyor Allah Azze ve Celle Allah Azze ve Celle iftiradır eğer Rasulün bir şeyi eksik bıraktığını açıklamadığını veya yanlış aktardığını kim iddia ederse Allah Azze ve Celle iftiradır Allah Azze ve Celle'nin vazifesini yapmaması iftirasıdır bu Allah'ın bu ayette garanti verdiği şey de aslında bu garantinin boş çıktığı iddiasıdır yani iman problemidir. Mesele geniş. İşte o zamanlarda başlayan bu düşünce yani onlar, sahabeler işte teslim oldular, kurtuldular ama biz teslim olmakla kurtulamayız. Tıpkı işte ihtilaf rahmettir demeleri gibi. Allah Resulü'nün getirdiği din zahmetli bir dindi. Mezhepler sayesinde rahmete kavuştu diyorlar. Vakayla örtüşmüyor bu sözleri de. Çünkü mezhepler sünnetle geleni de zorlaştırıyor. İşte rahmet değil. Sünnette geleni de bayağı bir daraltıyor. Yani sünnette bayağı bir kolayken bu din. Hangi mezhebe giderseniz mutlaka bir zorlaştırma var. İşte de rahmet değil. Vaka olarak bu doğru değil. Vaka olarak doğru olmadığı gibi söz de çok sakat. Çünkü Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam rahmetten uzak bir şey getirdi. Ama mezhepler sayesinde rahmete kavuştu demek gibi. Rabıta. Hangi asırda? 8. asırda ilk defa rabıtaya benzer şeylerden bahsediliyor. 11-12. asırlarda da bugünkü şeklini alıyor rabıta. Dayanak ne? Allah Azze ve Celle'nin kitabından ayet. Ey iman edenler Allah'tan korkun ve sadıklarla beraber olun. Rabıtaya delil getiriliyor. Biz sadıklarla her zaman beraber olamıyoruz. Yokluklarında onları rabıta ederiz diyorlar. Hadis getiriyorlar. Allah'ın zatı hakkında düşünmeyin. Yarattıklar hakkında düşünün. Biz de Allah hakkında düşünemediğimiz için onun yarattı olan şeyhimizi düşünüyoruz diyor. Vesaire vesaire. Bunun gibi deliller. Ama bu delillerden Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam haberi yok. Yani bu delillerin kendisine nazil olduğu Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Rabta'dan hiç habersiz. Yani sahbesine hiç böyle bir şey emretmemiş. Demek ki bu gibi iddialar aslında Rasul'e imandaki bir eksikliktir. Rasul'ü itham etmektir hatta ileri boyutta biraz. Rasul'ü dinde olan, Allah'ın ayetinde indirdiği, işte ve diyor ayette, Ali İmran Suresinin son ayetinde, ve diyor, bak ribat, rabıta geçiyor diyor, rabıta yapın diyor bunlar. Allah rabıtayı indirmiş, Rasul açıklamamış bunu, sahabeler yapmamış, sahabeler bilememiş. Kim bildi? 8. asırda İmam Rabbani bildi. Ondan sonra bunu Halid-i geliştirdi. Bugünkü şeklini aldı. İşte Allah Resulü ve Vesselam'ın hadislerinde buyurduğu gibi yani bir sınıf sünneti inkar ederken Allah'ın kitabını öğrenip müminlerle mücadele etmek için kullanırken Allah'ın kitabını bunun için öğrenecekler diyor. Bir sınıf öncekilerden daha doğru yolda olduklarını zannedecekler. Öncekileri itham edecekler. En büyük veli hangi asırdadır? Abdülkadir Geylan'ın aslındadır. Ahmed el Rufay'dır. Şahı Nakşibend'dir en büyük veli. Sahabeden değil. Hangisi daha doğru yoldadır? Yani basit bir soru. Yani vicdani bir soru Sufilere. Şahın Nakşibend mi daha üstündür Allah katında? Muaviye radıyallahu anh mı? Ebu Süfyan mı? Vahşi mi? Radıyallahu anh. Hangisi üstündür? Veya Ömer bin Abdülaziz mi? Tabiinde. Hangisi üstündür? Dili Şahı Nakşibend Dili Şahı Nakşibend demeyecek bunu diyemez ama kalbi ne diyor? Waşir radıyallan hata yapar. Bak, insandır, hata yapar. Masum değil. İbn Abbas hata yapar. Yapabilir, yapmıştır. Ali radıyallan da yapar. Şahnahşibent yapar mı? Bunlar mahfuzdur. Yani insanların vicdanlarına değerlendirmesi gereken bir şey bu. Yani dilleriyle tutup da aksini söylemezler. Ama bir Sufi olarak yani belli bir zaman Sufilik yaşamış birisi olarak mesela bu benim vicdanımı rahatsız eden bir şey. Yani sahabenin hata yaptığını kabul edeceksin. Çünkü Ali da Muaviye Radyalan savaşıyorlar ve Sufilere bakın Sufiler itiraf ederler. Ali Radyalan haklıydı derler bütün Sufiler. Muaviye Radyalan burada haksızdı derler. Muaviye Radyalan hata yapacak ama senin şeyhin hata yapmayacak hatadan mahfuz olacak. Bunun gibi bir sürü şeyler. İşte insanlar Allah Azze ve Celle'nin ile gönderdiği ve sahabelerinin en kamilini yaşadığı, bu ifadelerin altını çizin. Sahabeler bu dini en kamil şekilde yaşamış kimselerdir. Ahlakında da, ibadetlerinde de, cihadında da, her meselesinde de. Allah Azze ve Celle onları övmüş, onlara tabi oldukları takdirde sonrakileri övmüştür. Onlara güzelliklerle güzellikle uyanlar demiştir ondan sonra. Güzellikle uymaları halinde onlardan razı olacağını bildirmiştir. Tevbe 100 101. ayetlerinde. Muacirler, ilk muacirler, ensardan öne geçenler bunlar gibi. Dolayısıyla sonradan çıkan ve din adına, dine enjekte edilmiş bidat görünümlü şeylerin hepsinden bizim, Uzak durmamız, bunlarla mücadele etmemiz, ilimle, beyanla mücadele etmemiz şu silahla mücadeleden önce gelir. Çünkü eğer bunları temizlemezsen, yani din sahip bir din haline gelmezse, sen neyin mücadelesinin, cihadını yapacaksın? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bu yüzden o yine usulü alışveriş yaptığınız, sırların kuruklarından sunup e, çiftçilere razı oldunuz, Allah yolunda cihadı terk ettiğiniz zaman diyor. Evet bu tespit bunlar. Hastalığın teşhisi bunlar. Allah üzerinize bir zillet musallat edecek. Hastalık çöktü. Ümmet üzerinde bu hastalık var. Bir zillet musallat edecek. Ta ki dininize tekrar dönünceye kadar bu zillet sizden kaldırmayacak diyor. Demek ki bizim dinimize dönmemiz şart. Cihad edebilmemiz için dinimize dönmemiz şart. Namaz kılabilmemiz için dinimize dönmemiz şart. Oruç tutabilmem için dinimize dönmemiz şart, Hac yapabilmemiz için dinimize dönmemiz şart. Bugün dinle dönmeden hac yapmaya kalsan git kadınlarla, erkeklerle karışık hac yapıyorsun maalesef, tavafı böyle yapıyorsun. Namaz kılmaya kalk, mescitte sünnete uygun yani Allah'ın evleri olan mescitlerde bidat elinin nifak elinin münafıkların hatta zındıkların sesleri yükselmiş, onların şiarları yücelmiş. Sünnete uygun bir namaz kılamıyorsun, sünnete uygun namaz kıldığında taşlanıyorsun. Lafla taşlanıyorsun. Tart ediliyorsun. Manevi bir tart ile. İşte dine dönmek şart demek Dine döneceğiz ki, yani kendiniz bu dinin ehli olacağız ki, burada dinle kastedilen Allah'ın Resulü'ne gönderdiği din. Sonrakilerin reyler kattığı, çorbaya çevirdiği, kıyaslar eklediği, istimbatlarda bulunarak, ondan olmayan şeyler eklediği din değil. O yüzden bizim aramızda da herkes kendi yerini bilmek zorunda. İlim sahibi olmayan Allah Azze ve Celle'den bir ayet veya Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan bir sünneti iyice bilip ezberlemedikçe, yani doğru bir şekilde nakletmedikçe bunu bile nakledemez. Birisine bir şey söyleyecekse, uyarda bulunacaksa sadece ayet ve hadisi nakletmekle yetinecek. Fetva vermeyecek. İstimbatta bulunup bu istimbatını, yani naslardan kendisinin çıkardığı, ehli olmadığı halde çıkarmaya kalkıştığı bu hükmü veya başkasının çıkardığı hükmü naklederek, Allah'ın dini diyerek başkasına dayatmayacak. Ki bu terbiye sayesinde, yani dinin sınırlarında durmaya, nefsi alıştırma sayesinde, bizim aramızda Allah'ın dini hakim olacak. Ahmet'in, Mehmet'in, Ali'nin, Veli'nin dini değil. Mezheplerin, cemaatlerin, fırkaların dini değil. Reylerin, kıyasların dini değil, sadece vahyin dini. Aramızda hakim olacak, bizim konuşmalarımızda hevamızın gireceği kapılar kapatılacak. İşte ondan sonra ilim sahibi olan diyoruz burada. Neden ilim sahibi? Evet, ilim sahibine mesela Allah e, hayrını dilediği kula fıkıh nasip eder, dinde anlayış nasip eder. İşte istimbata ehil olanlar bunlardır. Allah'tan korkan. Allah'ın haramlarından sakınan, Allah'ın emirlerini yerine getiren, zahiren ve batıni, yani iç aleminde de dış aleminde de dış yüzünde insanlara dört dörtlük gözükebilir. İç aleminde de yani samiyetinde, ihlasında da böyle. Diğer taraftan bu işin ehli olan, yani bu ümmetin ilk önce Kur'an-ı Kerim'in nashi, mensuhu, muhkemi, muteşabih'i bu konularda ilim sahibi olan. Hadislerde yine bu hususlarda bilgi sahibi olan sahih zayıfı da eklenerek bu konuda bilgi sahibi olan. Ayrıca ümmetin icma ettiği hususları, ittifak ettikleri hususları, ayrıldıkları hususları, hangi meselelerden, hangi delillerden dolayı ayrılığa düştükleri, bunları bilen kişi ayet ve hadis dışında onlardan istinbad edilen fetvaları e, verebilir. Ve ümmetin geneli hakkında konuşur. İşte şu bidattır, şu haramdır, falan bidatçidir, şu olay cihattır veya değildir. İşte bu ümmetin genelini ilgilendiren fetvalar, bakın Nisa Suresi 83. ayetinde Allah Azze ve Celle bunu nizama sokmuştur. Kendilerine korku veya güvene dair bir haber ulaştığı zaman onu yaymak yerine sağda solda konuşup yaymak yerine, içlerinden yetki sahiplerine götürselerdi ve mütehasıs olan istimbat ehlinine götürselerdi. Yetki sahiplerine, emir sahiplerine ve istimbat eline götürselerdi kendileri için daha hayırlı olurdu. Eğer böyle yapmazlarsa şeytan onları gittikçe saptırmak ister diyor. Yani Allah Azze ve Celle bakın bunu da nizama sokmuştur. O halde bizim ümmet olarak, fert olarak, alim olmayan fertler olarak vazifemiz nedir? Kendi ibadetimizi Allah'a kulluğumuzda bize farz olanları, İlimden farz olanları öğrenmek zorundayız. Namazım nasıl sayılır? Abdestim nasıl sayılır? Kendi amel edeceğim kadar. Biz bunu delilleriyle Allah'a ve Resulüne itaat etme emrine muhatap olduğumuz için Allah'ın kitabından ve Resulünün sünnetinden delilleriyle bilmek zorundayız. Her fert kime ne farz olmuşsa onun ilmini bilmek zorunda. Evlenilecek adam evlilikle ilgili fıkıhı, ticaret yapacak olan ticaretin helalini, haramını bilmek zorunda, öğrenmek zorunda. Öğrenmek zorunda derken vahiden öğrenmek zorunda. Kitaptan, sünnetten öğrenmek zorunda. Sahih delillerden öğrenmek zorunda. Sahihini bilemez. İşte burada ilim eline müracaat edilir. Karşısına e, iki tane birbiriyle çelişkili ayet veya hadis çıkar. Bunun muhkemini, müteşabihini bilemez. İlim elinden sorar. İşte soracağı yerler buralardır. Ama mutlaka nasla tabi olur. İlim ehli ne işe yararmış demek ki? Herkese farz olmayan bu ayrıntılarda muhkem, müteşabih, mutlak, mukayyet, işte, am, has, özel olan, genel olan, sahih, zayıf, icma edilen meseleler, ittifak edilen meseleler. Bak ilim ehli bunları bilmek zorundadır. Bu konularda müteassıs olmak zorundadır. Ümmet eğer böyle bir ilim ehli aralarından çıkarma hepsi günahkar olur aralarında böyle ilmehli uzmanlaşan ilim olmak zorundadır. Cihatta bile böylelerinin geri kalması emredilir. Neden? Bunlar zayıf olmaz. Onlar geri döndüklerinde Allah'ın emirlerini, yasaklarını onlara tekrar hatırlatsın, öğretsin, bilmediklerini öğretsin diye. Bu toplumda dinamik olarak olmak zorunda. Diğer ümmet, kendi kolluğuyla kendine farz olan ilimlerle meşgul olurken ister Bahçıvan olsun, ister çiftçi olsun, yani başka işlerle meşgul olsun, tüccar olsun, ne olsun olsun, kendine kulluk olan bir yeri öğrenmek zorunda. İlim ehline müracaatı vahiy öğrenmek için olacak. Onun istinbad ettiği reyleri, anlayışlarını talep etmek için değil, vahiy. Kendisi bu işlerle uğraşamayan e, böyle bir ortamın, yani dinamik bir ilim ortamının e, oluşmasına da katkı sağlamalıdır. E, bu katkının içerisinde kendisine de olmalıdır. Bunu yapmadığı zaman bir ümmet toptan e, veba sahibi olurlar. Bugün pek çok yerde maalesef ilim ehli yetişmiyor. Bazı yerlerde hüsnü zannettiklerinde, mesela üniversitelere hüsnü zannediyorlar, neden hüsnü zannediyorlar? Çünkü kendileri vahiyle muhatap değil. Vahiyle muhatap olsalar, yani kendi üzerlerine düşen kısımlarda vahiyle muhatap olsalar, üniversitelerde ilim olmayacağını bilirler. İlmin mescitlerde olduğunu bilirler. Çünkü vahye baktıklarında ilim başka yerde değil, mescitlerde. Bu sınıf farklarının, etiketlerin, doktorların, profesörlerin, doçentlerin böyle farkların, ümmet içerisinde bir fitne olarak girmesinin Allah Resulü zamanında böyle bir şeyin olmadığını vahiyiyle muhatap olsalar bilirler. Ama bugün din adına profesör konuşur. Doçent konuşur. Doktor konuşur. Kimdir peki bu doktor, profesör, doçent? İlminin bidat bir ortamda almış kimselerdir. Türkiye'dekilerde kadın erkek de karışık. Su, veya bazı Arap ülkelerinde kadın erkek karışık olmasa bile ortamları bidattır. mescit değildir. Evet, İbn-i Hüseyin Rahimullah burada e, sathi, yüzeysel ilmin değil de, yani etiket için, diploma için e, yapılan ilimlerin değil de, gerçekten insana Allah korkusunu kazandıran, çünkü alim Allah'tan korkandır. Kişi ne kadar ilim okumuşsa olursa olsun, ne kadar çok şey ezberlemiş olursanız, eğer Allah'tan korkmuyorsa, Allah kadında, Resulü katında ve Müslümanlar indinde o galim değildir, o cahildir. Hatta o bir şeytandır. Belam olabilir. Yoldan saptıran bir belam olabilir Allah'tan korkmuyorsa. Ama eğer Allah'tan korkuyorsa, bir şey okumasa dahi ilim Allah'ın müminin kalbine koyduğu bir nurdur. O ilim sayesinde, yani o Allah korkusu sayesinde Allah Furkan suresinde belirttiği gibi doğruyla batılı birbirinden ayıracak şeyleri öğretir okuluna. Anlayış verir. Evet. Günümüz insanların ihtiyaç duyduğu ilim de budur. Çünkü bidatlerin karanlığı ülkemizde yayılmaya başladı. Suud ortamı için söylüyor. Her ne kadar işte Muhammed bin Abdülhamah İbrahimullah'ın başlattığı hareketle Sayı sünnete dönüş olmuş tevhid ilimleri ortaya çıkmış idi. Sonradan tekrar çoğunluk kompleksi insanlarda galip gelmeye başladı. Yani dinde fıkıhtaki çoğunluk ve tekrar mezheplere bir dönüş oldu. Kıyastır, falandır filandır yani vahyin dışındaki unsurlara tekrar dönüş oldu. Bu çoğunluk kompleksidir. Bir meselede bir hükmü ele alacaksınız. Nas çok açık. Yani nas da belli. Çoğunluk ne diyor? Hepsi böyle diyor. Ama nas böyle diyor. Bu komplekse üstüne basa basa dikkat çekmek lazım çoğunluk kompleksine. Az önce ayeti zikrettik. Enam suresi 116. ayetinde yeryüzündekilerin çoğunluğuna uyarsanız. Bu ayeti delil getirdiğiniz zaman hemen birileri bugün o saptırılmış fikrin sahipleri diyorlar ki ya burada çoğunluk insanların çoğunluğu yoksa işte alimlerin, Müslümanların çoğunluğu değil diyorlar değil mi? Bakın size basit bir örnek. Müminlerin annesi Ayşe radıyallahuha iftira atıldı. Kim attı? Bir tane münafık attı. Bir münafıkla başlayan bir söze ümmetin ne kadar inandı? Çoğunluğu. Kimin çoğunluğu? Sahabelerin çoğunluğu. Allah kimi akladı? Bir kişi akladı. Ayşe radıyallahuha akladı. Demek ki çoğunluk ölçü değil. Çoğunluk yanıldı. Zanına tabi olduğun zaman, yani insanların söylediklerine uyduğun zaman seni böyle yanıltır. Sahabe çoğunluğu bu. Yani basit bir çoğunluk da değil. Sahabe. Suud'da da başlarına gelen şey bu oldu işte. Çoğunluk kompleksi tekrar mezheplere bir dönüş oldu. Ve diyor ki şimdi İbn-i yakınarak, işte bizim ülkemizde de bidatlar karanlığı yayılmaya başladı Oysa onlardan uzaktık. Uzak zannediyordu İbn-i kendisini. Aslında hiç de uzak değildi. İbn-i Teymi'nin kendisi. Bunun gibi ilim ehli şahıslar. Allah rahmet etsin. Allah taksiratlarını affetsin. Bunlar ellerinden gelen bir şeyler yapmışlardır ama şu çoğunluk kompleksi dediğim şey sebebiyle kıyası terk etmediler. Kıyasa reddiye vermediler. Reylerin önünü kapamadılar. Bu alanı kapamadıkları için işte bu yakındığı bidatler çok rahat bir şekilde senin aranda yayıldı. Evet. Dünyaya açılmamız sebebiyle düzgün akideye sahip olmayan ülkelere gitmemiz ve oradakilerin bize gelmeleri sonucu yeni bidatler türedi. Hurafelerin karanlıkları etrafı sardı. Bu bidatleri ortadan kaldırmak için yolu aydınlatacak ilim nuruna ihtiyaç vardır. Bazı ülkelere bulaşan ve bazen küfre varan bidatlerin bize de bulaşmaması için bu şarttır. Evet, bidat ve nifak ehli kimselerle cihat, ilimle, hakikatleri beyan etmekle ve yollarının yanlışlığını kitaptan, sünnetten, sahabe ve tabiinden, selefi salihinin ve bunlardan sonraki idayet rehberi imamların sözlerinden ikna edici delillerle ortaya koymakla olur. Demek ki e, İslam'ı din edinmiş bu ümmet içerisinde nifak ehli, batıl ehli, mezhepçiler, kıyasçılar, reyciler Tarikatçılar bunlar büyük bir çoğunluk söz sahibi olmuş ise demek ki bu zamanda yapılacak cihat yani kafirin karşısında bunlarla birlik olup çıkmak değil. Bunlardaki batılları temizlemek. İşte Allah Azze ve Celle'nin emri ey Nebi kafirlerle ve münafıklarla cihat et. Nebi Aleyhisselatü Vesselam kafirlerle cihat etmekle emrolunduğu gibi münafıklarla da cihatla emrolunuyor ama münafıkları öldürmüyor. Rabbim yasakladı diyor bir taraftan. Nasıl bu münafıklarla cihat? İşte Kur'an ile, beyan ile, ilimle, delillerle. Demek ki bidat elini reddetmek, onlara reddiye vermek en önemli cihattan birisidir. Bu ilim ehlinin üzerine düşen vazifedir. İlim ehli olmayanların vazifesi değil. İlim ehli olmayanların sağda solda işte falan bidatçı filan sapık demesi değil. Bu ilim elinin vazifesidir. İlim ehli olmayanlar ilim eline destek verir. Kitap mı? Kalem mi? Kağıt mı? İlmi malzeme mi? Öğrenci mi? İlim dersleri mi? Yani bu konuda üstüne deşen, düşen neyse bunun tespitini yapar ve bu yolda mücadele eder. Bugün en büyük cihat Allah'ın kelimesinin, sahih kelimesinin yücelmesi için e, bidat elinin reddi, bidatlerin reddi. Dine sonradan girmiş hurafelerin, İsrailiyatların, zayıf rivayetlerin uydurma rivayetlerin, batıl akidelerin reddi bunların püskürtülmesi için cihad etmek. Bu cihadı yaparken karşına mutlaka münafık çoğunluklar çıkacak. Yani kendi söylediğiyle yaptıkları tutmayan münafıklar. Allah'ın dininde din koymuşlar, bidat uydurmuşlar. Bu uydurdukları bidate dahi kendileri riayet etmeyen kimseler karşına çıkacak. Bunlar seninle mücadele edecek. Ve sen dilini ısıracaksın. Bunların bu e, yani fıtrata, vicdana sığmayan, uyumsuz tavırlarını görmekten ama bunu kimseye anlatamamaktan dolayı için için yiyecek, sabredeceksin. Üzerine düşenlerinde de geri kalmayacaksın. Başkalarıyla cihadın ikinci kısmı olan silahla cihada gelince. Bu da İslam'a düşmanlıklarını ortaya koyan ve bunda ısrar eden, Yahudiler ve kendilerini Mesih'i diye isimlendiren Hristiyanlar gibi kafirlerle yapılır. Oysa Mesih, İsa Aleyhisselam bunlardan beridir ve bugün hayatta olsaydı kendilerini ona nispet eden bu kimselerle savaşırdı. Nitekim haziste geldiği gibi onlarla savaşacaktır da zaten. Allah Teala şöyle buyurmuştur. Ey Meryem oğlu İsa, insanlara beni ve anamı Allah'tan başka ilahlar bilin diye sen mi dedin? Maide 116. ayet. Peki İsa Aleyhisselam cevabı ne oldu? Haşa seni tenzih ederim. Hakkım olmayan şeyi söylemek bana yakışmaz. Hem ben söyleseydim sen onu şüphesiz bilirdin. Sen benim içimdekini bilirsin. Halbuki senin zatında olanı ben bilmem. Gizlilikleri eksiksiz bilen yalnızca sensin. Ben onları ancak bana emrettiğini söyledim. Benim de Rabbim, sizin de Rabbiniz olan Allah'a kulluk edin dedim. İşlerinde bulunduğum müddetçe onlar üzerine kontrolcü idim. Beni vefat ettirince yani buradaki vefat sözü bir şey tamamen almak demek. Vefat ettirince artık onlar üzerinde gözetleyici yalnız sen oldun. Sen her şey hakkıyla görensin. Maide 116-117. ayetleri. İşte İsa Aleyhisselam onlara Allah'ın kendisine emrettiği şu sözü söylemişti. Benim ve sizin Rabbiniz olan Allah'a ibadet edin. Onlar ise İsa'ya ve Meryem'e aleyhisselam ibadet ediyorlar ve Allah için üçüncüsüdür diyorlar. Bunlar e, yani Hristiyanlar grup grup İsa Aleyhisselam semaya kaldırıldığı zaman kendi aralarında ihtilafa düştüler. Ve dört tane alimini çıkardılar, buldular. Dört tane alim. Bu alimlerden ilki dedi ki, o İsa Aleyhisselam Allah'ın kendisiydi. Yeryüzüne geldi, emredeceğini emret, yaratacağını yarattı, dirilteceğini dirildi. İsa Aleyhisselam ölüleri de diriltiyordu ya. Allah'ın kendisiydi dedi. Diğer üç alim, sen şahadet ederiz ki yalancısın dediler. Fakat bir grup insan buna tabi oldular. Bu alime tabi oldular. Bunlara Yakubiler denildi. Yani Hristiyanların e, Yakubiler kolu. Diğer bir kolu, e, ikinci alim dedi ki, o bir ilah. İsa bir ilah, Meryem de bir ilah. Yani üçün üçüncüsüdür dedi. E, ona da birler tabi oldu. Bunlara İsrailliler İsrailliler dendi Diğer ikisi Kalan ikisi de Şahadet ederiz ki sen yalancısın dediler Bir başkası İsa Aleyhisselam hakkında yine Onun kulluğuyla Yakışmayan Allah'ın oğlu olduğunu Söyledi Allah'ın oğluydu haşa bu şekilde söylediler ona da birileri tabi oldu. Bunlara da Nasturi'ler deniliyor. Nasturi'ye fırkas. Bir tanesi de soncularda Şade ederim ki sen yalan söyledin dedi ve o da şunu söyledi. O Allah'ın kulu, Rasulü, kelimesi ve ruhu idi. Bunlardan Müslüman olanlar, yani Hristiyan içerisinde Müslüman olanlardı. Bunların her birinin tabiler oldu ve bunlar birbiriyle savaş ettiler. İçlerinden Yakubiler galip geldi. Bir dönem Yakubiler kalp geldi ilk seferinde. Onların ihtilafları böylece sürüp gitti. Kalan, yani Hristiyanlardan kalan, ağır basan, onlar ağır basan, İsraililerin söylediğidir. İsrailoğulları deniliyor bu sebeple. Onlar ne diyordu? İsa, haşa, üçün üçüncüsüdür. Baba oğul, kutsal ruh diyenler. Evet, Allah Azze ve Celle kitabında onların bu şekilde ihtilaf ettiklerini, fırkalara ayrıldıklarını anlatır. Allah'a bunlardan biri olduğunu söyleyecekken bunların kendilerini ona nispet etmeleri nasıl doğru olabilir? Yahudiler, Hristiyanlar ve Budistler gibi müşrikler ve komünistler bunların hepsi Müslümanların düşmanlarıdırlar. Müslümanların Allah'ın sözünün en yüce olması için bunlarla savaşmaları da farzdır. Ancak maalesef bugün Müslümanlar büyük bir zaaf ve zillet içindeler. Bu zilletin sebebinde az önce Teşhis konulduğunu söyleyen hadisle Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam belirtmişti. Zilletin sebebini Iğne usulü alışveriş yaptıklar zaman yani hileli yollara başvurup haramı helal, helali haram saydıkları zaman atların, sığırların kuyruklarından tutunup çiftçilere razı oldukları ve Allah yolunda cihadı terk ettikleri zaman bunlar gerçekleşmiş, bunlar teşhis. Allah üzerinize öyle bir zillet müsaade eder ki çare geliyor. Tekrar dininize dönünceye kadar. Yani sahih dine. Bakın bu sahih din ifadesine dikkat edin. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın verdiği örneğe de dikkat edin. İğne neyle ilgili? İtikatla ilgilidir. Helal haram ile ilgili. Yani sünnette gelen, vahide gelenin dışında helal ve haram itikatları. Mezhepler e, iğneyi caiz sayıyor. Veya buna benzer şeyleri. Mezheplerde var bu. İğne alışverişi. Veya diğer alışverişler. alışverişler. Hadislerde ve yasaklanan öyle alışverişler vardır ki bazı mezheplere göre bu caiz sayılır. Hadiste e, velisiz nikah, zina sayılırken bazı mezheplerde bu meşru kılınır. İşkinin her türlüsü, azı çoğu haramken mezheplerin birisinde sarhoş etmeyecek kadarı helal sayılır. Demek ki bunlar Allah'ın dini değil. Bu itikatla ilgili olan. Sırların kuyruklarından tutunup Allah yolunda cihadı terk etmek ise amel ile ilgili olandır. Yani itikad olarak Allah'ın Resulü ile gönderdiği dinin terk edilişi, yani bu göstere göstere bir terk etme değil bak. Hile yoluyla, dinden göstererek, bugün mezhep ehli kendisi, kendilerine söylediğiniz zaman siz Allah'ın dinini terk ettiniz, Resulü aleyhissalatü vesselam sünnetini terk ettiniz dendiği zaman kabul ederler mi? Buna yanaşmazlar, kabul etmezler. Ama vaka bu. Hakikatte bu. İtikatta bu terk ediliş varken görünüşte öyle değiller. Yani söylemlerinde farklılar. Amel olarak da e, farz kılınan ve yasaklanan, haram kılınan şeylerin işlenmesi, farz kılınan şeylerin terk edilmesi gibi ameli terkler. Bakın bunlar dini, e, ümmetin dinden uzaklaşmasını sağlayan unsurlar. Tekrar dininize dönünceye kadar. Ve bu din az önce açıkladığımız gibi Allah Azze ve Celle'nin Rasul ile gönderdiği din, reylerin karışmadığı din, kıyasların müdahale etmediği din, şüphelerin, şaibelerin, keşiflerin, rüyaların, siyasetlerin içine dahil olup da ondan olmayan unsurları e, sokuşturdukları bir din değil. O ilk saf haline döndüğü zaman ümmet onlarla savaşabilecek kuvveti elde ederler. Yani dış düşmanlarla savaşabilecek kuvveti elde edebilirler. Böyle yapmayanlar ise yine az önce söylediğimiz gibi İslam'daki cihad ismini kullanırlar fakat batıl dinleri yüceltmek için savaşırlar. Allah'ın dini olmayan dinleri yüceltmek için. Allah'ın dininden başkalaştırılmış kelimeleri yüceltmek için e, cihadı kullanırlar. Cihad derler buna. İşte ilk önce bizim kendi içerimizde zaafa düşmemize sebep olan Hasta bir bedenle düşmanın karşısına çıkamaz. İlk önce bu mikroptan bir kurtulmak lazım. Bunun telafisi düşmanlarından çok birbirleriyle savaşıyorlar. Bu yüzden Müslümanlar. Yani bugün dikkat edin Amerika ile savaş yapılmıyor. Bugün biz böyle, bu tip şeyleri söylediğimizde diyorlar ki işte siz Esed'e taraftarlık yapıyorsunuz. Veya zalim diktatörlere taraftarlık yapıyorsunuz. Cihada karşı çıkıyorsunuz falan filan. Yani bu sözü tersine çevirmek o kadar kolay ki, siz de Amerika'ya hizmet ediyorsunuz. Amerika'ya hizmet ediyorsunuz. Yani Amerika bunlarla savaşıyor, siz bunlarla savaşıyorsunuz. Amerika bunlara hedef gösterir, siz oraya saldırıyorsunuz. Yani böyle İslamlar ümmet arasına girdiği zaman çözüm yolu bulunmaz. Fakat dine dönelim, Allah'ın dininde emrettiği şeylere dönelim ve Rabbimizin vahyine karşı samimi olalım. Yani biz hangi din için savaşıyoruz? Hangi kelimeyi yücretmek için savaşıyoruz? Öyle insanlar var ki sakalını kısaltıyor hatta kesiyor. Allah yolunda cihad ettiğini söylüyor. Bunu din ediniyor. Yani mücerrek kesme değil. Yani adam fıskını kabul eder. Haram işlediğini kabul eder. Fasık olur. O ayrı. Bunu helal ittikat ederek mesela bir tutam tutup fazlasını kesmeye adam din ediniyor. Kadınların Cariyeler gibi giyinmesinin din ediniyor. Bunu helal sayıyor. Yeri geliyor, örtünmeyi, yani Allah'ın emreti şekilde örtünmeyi aşırılık sayıyor. Veya daha başka, haremlik selamlık meselelerindeki meseleler. Veya dinin meseleleri çok. Bütün meselelerde, her meselemizde, insan her konuda Allah'tan korkmuyor olabilir. Bazılarında Allah'tan korkar, bazılarında korkmaz. Her meselemizde biz Allah'tan korkup da, vahyin aslına dönmedikçe, yücelttiğimiz kelime Allah'ın kelimesi olmayacak. Evet. Bundan dolayı ümmet birbiriyle mücadele içerisinde. Bakın Allah Resulü aleyhissalatü vesselam şöyle buyuruyor. Müslümanların en sıradan hatta münafık konumda bile olsa, İslam ismini almış değil mi? Müslümanlardan herhangi bir kimse en düşük bir kimse, bir kafire eman verse hatta onu da geçelim devletin yöneticisi Müslümanların halifesinin zimmet akdiyle bir Yahudi bir Hristiyan Müslümanların topraklarında yaşıyor Müslümanlardan bir kimse bunu öldürse Resulü'nün muhalefet etmiş midir? Acaba Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Yahudilerden taraf mı çıkıyordu? Hristiyanlara arka mı çıkıyordu? Yahudiye arka mı çıkıyordu? Kimse bunu söyleyebilir mi? Biz bugün bu yöneticiler hakkında bunu söylüyoruz. Hiç kimse bizim hakkımızda bu yöneticileri onlardan işte para aldığımızı, menfaat gördüğümüzü, onları batıllarında, zulümlerinde veya herhangi bir şeylerinde desteklediğimizi asla iddia edemez. Buna yol yoktur. Biz batıllarını da desteklemiyoruz. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, Ubey bin Kaab'dan ve daha başka sahabilerden, Cabir Radiyalan'tan, İbn Ömer'den gelen rivayetlerde belirttiği gibi, bu yöneticileri haber vermiş. Zalim, insanlık dışı yerine geldiği zaman, hatta kalpleri mecusi kalbi gibi olacak diyor. Böyle yöneticilerle muhatap olacağız. Ama böyle olmasına rağmen, aynı hadiste diyor ki, Mecusi kalpli bir yönetici, ve sen de bunun farkına varacaksın. Yani adam fiiliyle bunu ortaya koyuyor zaten. Sırtına vurup malını alsa bile dinle ve itaat et. Yani meşru konularda itaat etme var. Gayrimeşru konularda itaat etmeme var. İtaat etmeme, isyan etme, silahlı karşılık verme değil bak. Kim beri olursa yani onların haramlarına, zulümlerine iştirak etmezse, yalanlarını tasdik etmezse biz tasdik etmiyoruz Allah'a hamdolsun. Hiçbir yalanı tasdik etmiyoruz. Kim yalan söylerse, kim olursa olsun, devletin hangi kademesinden olursa olsun, yalanla yalan, batılına batıl, bidatine bidat, şirkine şirk diyoruz. Onların yalanlarını tasdik etmiyoruz. Hiçbir zulümlerine de israk etmiyoruz. Bu bendendir diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Ama tabi olanlar da benden değildir, onlar havzuma gelemeyecek diyor. Bunu, bakın, Yusuf El Kardavi ne diyor? Yani Yusuf El e, şeye Esed'e cihat ilan etti diye diğerleri hep onun peşinden tabi oldular. Yusuf El Kardavi kimdi? Daha dün bunlarla e, aynı masaya oturan, beraber yemek yiyen, aralarından susuz sızmayan kimselerdi. E, Arap ülkelerinin hepsinde. Onların yanına girip çıkan sendin. Onları zulümlerinde destekleyen sendin. Bugün Bunların kafir olduğunu, zındık olduğunu öldürülmesi gerektiğini söylüyor. Arkasında başka şeyler aramak lazım. Nedir bu arkasındaki başka şey? Kabak gibi sırtı aslında. Birileri daha büyük bir lokma verdi buna. Dinini satan her yerde satıyor yani. Ama birileri de tutup bunları işte İslam alimi gibi sayıp bir de cihada da çağırıyor. Dün cihadın karşısındaydı bu adamlar. Şu fitneyi çıkaran Yusuf el değil mi? Bakın bizim Yahudilerle savaşımız dinden dolayı değil, bizim mücadelemiz toprak mücadelesidir diyordu. İslam'da toprak mücadelesi mi var? Bizim Yahudi ile savaşımız din mücadelesidir. Allah'ın dinini üstün kılma savaşıdır. Dün cihada böyle tarif eden adamlar bugün cihat hakkında fetva veriyor ve dünya bunların yaptıkları akıntıya uyuyor. Tuhaf olan şey bu satılmış adamların yönlendirmesiyle cihadı cihat sayıyorlar. Fitneyi cihat sayıyorlar. Yani işleri birbirine karıştırıyorlar. Evet, Allah'ın sözünün en yüce olmasının meselesi bunun önünde dediğimiz gibi ilk önce Müslümanların kendi ellerinde kendi işlerindeki sıkıntıları gidermeleri, hastalıkları bertaraf etmeleri gerekiyor. Evet, bu konuyla yani mücahede Babıyla ilgili Allah izin verirse 95 numaralı hadiste bir sonraki derste devam edeceğiz. Buraya kadar anlaşılmayan sormak istediğiniz bir konu var mı? Subhanek Allahu bihi, hamdik ve eshedu illa illahillah anta wahdikilah sharikilik ve ista'fur kebetu bilek.